Değerli Kardeşlerim İmam Annevevinin Riyavus Salihin adlı kitabını okumaya, hadisleri beraber zikretmeye devam ediyoruz Hatırlayan var mı? En son hangi babı almıştık bu kitapta? Kim hatırlıyor en son almış olduğumuz babı? Evet Hatırlayan Ondan önce, sonra bir bab vardı Evet Edebiyat working daha önceki haftada haftadaydı. İstikamet istikametten, istikametten sonra bir bab daha vardı. Uzun bir başlığı vardı. Neydi o başlık? Allah Teala'nın yaratmış olduğu azim büyük mahlukat ne yapmak hakkında tefekkür, tefekkür. etmek. Bugünkü başlığımız Babul Mubadara ila'l Hayrat. Hayırlı işleri yapmada tez davranmak, geç kalmamak, hayırlı işlerde öne atılmak ve hattu men tevceha li khairin ala al-iqbali alayhi. Ve hayra doğru yöneldiğini gördüğümüz, hayra teveccüh ettiğini gördüğümüz kardeşimizi de o konuda desteklemek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 Nedir o ilk şart? İhlas. Ne olmuş olur? O amelde şirk meydana gelmiş olur. Şirk vuku bulmuş olur. Büyük şirk ya da küçük şirk. Derslerde anlattığımız, anlattığımıza göre. Ama ihlas var. İbadet Allah için yapılıyor. Ama bu amelin sahibi bu ameli yaparken neyi göz ardı etmiş? Peygamberin yaptığı sünnete uygunluğu göz ardı etmiş. Ona uymayı, o sünnete uygun bir şekilde salih amel işlemeyi özen göstermemiş. Bu şekilde de neye düşmüş oluyor bu kimse? Döyete düşmüş oluyor. Allah'ın dininde bakıyorsunuz ki salih amel yaptığını zannederek idate düşmüş oluyor. Dikkat ederseniz her iki şartı kaybeden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 Allah için yapılan ve Peygamber'in sünnetine uygun olan her amel. Ve allah Teala'nın tek kabul ettiği amel salih amel. İşte Mu'allif Rahimahullah da diyor ki bize yani bu amellerde salih amellerde yarışın. allah Teala diyor ki فَاسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ Hayırlı işlere, salih işlere ne yapın? Koşuşun. Hızlıca hareket edin, davranın. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın şöyle dediği buyuruluyor. اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمُ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّنُ Sizden birisi hacc yapmak istediği zaman ne yapsın? فَلْيَتَعَجَّنُ Acele etsin. فَاِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيدُ Ola ki bir hastalık başına gelebilir. اَوْ وَتَضِلُّ اَرْرَاحِلَ Yahut bineğini ne yapabilir? Kaybedebilir.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 en hayırlı saf, erkeklerin safı hangisi saftır? En ön saf. Ve hayru sufufun nise ahiruha. Kadınların en hayırlı safı hangisidir diyor aleyhisselatü vesselam? En arka saf. Başka hadisselatü aleyhisselatü vesselam ne diyor? İnsanlar ön saftaki fazileti bilselerdi ne yaparlardı? Kura çekerlerdi. Kura çekerek girirlerdi oraya.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 insanlar namazda saflarda geri oldukça geri durdukça, safta öne doğru gitmedikçe Allah onları ne yapar? Hatta yuakhirahumullahu azze ve celle Allah da onları ne yapar? Ahirette öbür dünyada cennette geri atar. Gerilerde bırakır. Bu sebeple ne yapmamız gerekiyor? Salih hamallerde yarışmamız gerekiyor. İstiğfar etmede günah işlediğimiz zaman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 Bunları bileceksin. Ya. Hazine, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize göstermiş. Bunu yap, şunu yap. Usalıamlarla yarışacaksın. Ya sana diyor ki cennetin, yani cennet öyle bir yer ki maala aynun rahat, valla katar ala kalbi beşer. Ne insanın, yani orada olanlar, olan şeyler karşılaşacağım müminlerin karşılaşacağı şeyler öyle şeyler ki insanın gözüyle görmediği, göremeyeceği bu dünyada ve aklına dahi getiremeyeceği şeyler.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 villalar verme diyorlar ki, 25 sene çalış ondan sonra sana biz her ay ne yapacağız sana şu kadar para vereceğiz herkes emekli olacağı zaman o alacağı parayı hayal ederek ne yapıyor her gün sabah saat 7'de 7.30'da 8'de işine kalkıyor akşam 5'te 6'da evine geliyor sırf ne için ona 25 sene sonra şey vaat edilmiş 20 sene sonra sen emekli olacaksan rahata ereceksin değil mi ama öyle bir yer vaat ediliyor ki bize Fena olmayacak. Hiç bitmeyecek. Aklımıza dahi gelme, gelmeyecek surette niteliklere sahip bir yer. Ve deniyor ki şunu yapın, bunu yapın, şunu yapın, bunu söyleyin, bu, bunu yapın. Eğer bizim kalbimizde böyle bir ne varsa, hareket varsa, bir canlılık varsa yapalım, o yöne doğru yönebiliriz. Çünkü onu istiyoruz. Selam. Aleyküm selamu aleyküm, Selam. aleyküm. aleyküm. İşte onun için amellere bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği ameller. Hep kulu ne hale getiriyor? Yani kul yolunda seyrinde duraksamıyor hiç. Yani namazdan namaza, cumadan cumaya. Camiye gidiyorsun. Attığın adımda derecen yükseliyor. Bir adımında günahların dökülüyor. Abdest alıyorsun. Vücudundan dökülen son damlada günahlarından aranıyorsun. Günahların dökülüyor. Yani kula sürekli ne var? Bir teşvik.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 biriktiriyor. Ve bu konuda durmuyor. Sürekli yarışıyor. Ama bir insanda var ki zaman okunur. Ya işte gideriz. Ya abdestimiz yok. Sonra kınarız. Gibi bahanelerle kendine otmaya çalışıyor. Yine İmam Neveyyur Rahim Ahudan zikretmiş oldu buradaki ayette. Allah-u Teala buyuruyor ki وَسَارِعُوا Koşuşun. Yarışın. Birbirinizle yarışın. Demin ki hadiste olduğu gibi. Kural çekilse, insanlar bilseydi diyor, kural çekerler. ilk haftaki fazileti. Ve sarihu, Allah Teala'da buyuruyor ki, yarışın, mücadele edin. İlâ magfiretin min rabbikum. Rabbinizden bir magfirete, bağışlanmaya. Rabbinizin günahlarını bağışlamak umusunda acele edin. Sürekli istiğfar edin. Ve cennetin ardu hassemâvâtu vel ard ve genişliği yer ve gökler kadar olan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 Kim onlar? الذين ينفقون في السراء والظراء Onlar ki o takva sahipleri ki sıkıntılı hallerinde de zor durumlarında da iyi durumlarında da refahiyet durumunda da paraları varken, cepleri şirkinken ve yokken, azken ne yaparlar? ينفقون <gülüyor> infak ederler وَالْكَاذِ مِنَ الْغَيْضِ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 şeytanın diyor insanın kalbine attığı gadab öfkenedir. şeytanın insanın kalbine attığı bir şey cemredir ateş topudur. ve bu kimseler insanları affeden kimselerdir. Kendilerine hata yapanlara karşı ne, nasıl davranırlar? affedici davranırlar. tabi affetmenin kurallarını söyledik biz daha önceki derslerde söyledik. Yani. Kim affedilir?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 Kimleri sever? Muhsinin. Demek ki bu özellikler hem muttakilerin özellikleri hem de kimlerin? Muhsinin, ihsan sahibi olan. İmandan yukarıda olan, mertebeye sahip olanların özellikleri. Rablerine karşı ihsan. Kimdi o muhsinler? Rablerine karşı ihsanda bulunan, ihsan mertebesinde olan ve kullara karşı ihsan eden, iyi davranan insanlar. Onlar ki, eğer faalû fâhişeten onlar bir fahişe büyük günah işledikleri zaman insanın tiksindiği selim fıtrata sahip insanın kabul edemeyeceği böyle günahları işledikleri zaman ev velemû enfusahum yahû nefislerine zulmettikleri zaman tefsir ehli diyor ki yani küçük günahlar işledikleri zaman ne yaparlar bunlar zekrullah <gülüyor> hemen Allah'ı anarlar yani ikna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 Ama ardından hemen yapması gereken şey ne? Hemen kendine gelip, orada devam etmeyecek. Bu hafta Kitab-ı tevith dersinde alacağız inşallah. Allah taala efam inu mekrallah diye buyuruyor. Yani. Onlar Allah'ın tuzağından emin mi oluyorlar? Kendilerini güvende mi hissediyorlar? Allah'ın bir tuzağı var biliyorsunuz. Efam inu mekrallah, fala yamenu mekrallah illa alqomul qasirun. Ancak Allah'ın tuzağından kimler emin de güvende hissedebilir kendini? Illa alqomul Hasirun. Hüsranlı olanlar. Zararda olanlar ancak kendini Allah'ın tuzağından ne yapabilir? Güvende hissediliyor. Onun dışında uyanık olan insanlar bilirler ki Allah'ın kurduğu bina var, tuzak var. İlim ehli diyor ki, peki allah Teala'nın iman sahibi olanlara kurduğu tuzak ne? Ne zaman mümin tuzağa düşmüş olur? Hangi halde olursa, hangi hal üzere olursa mümin o tuzağa yakalanmış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 Bunlardan hesaba çekileceğiz. Sorguya çekileceğiz. Ne olacak? Demek ki bu adam ne arkadaşlar? kusran'a uğrayan bir kimse. İllel kavmul khasirun. Ama muhsin olan, muttaki olan insanların özellikleri ne? اَلَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Hemen Allah'a <'ı> anarlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ Ve günahları için istiğfar ederler. Hemen bağışlanma dilerler.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 Biraz vakit ayırsalar da şu Allah'ın kelamını okusalardı. Yani Allah-u Teala'nın şu ayetlerini şu apaçık ayetleri anlamak için alim olmaya gerek yok arkadaşlar. Şu ayetler için söylüyorum. Yani bir insan وَمَنْ يَغْفِرُ ذُنُوبَ اِلَّا Allah Günahları Allah'tan başka kim affedebilir ayetini Japonca'da okusa, Türkçe'de okusa tokat yemiş gibi olur. Değil mi yani? Allah'ın tuzağına yakalanmadıysa eğer Aleyküm Selamun Aleyküm Allah'ın tuzağına yakalanmadıysa, tuzağına düşmediyse, üstüne uğrayanların olmadıysa bu ayet ona yapmalı? O düşmüş olduğu bataklıktan onu çekip almalı, kurtarmalı, hop çıkarmalı. Şeyhülislam İbn-i zikrediyor. Diyor ki, kim bu Kur'an'ı okur? Hakkıyla okur. Ne demek hakkıyla okumak? Yani onu okuyup anlar. Onu da tefekkür eder, düşünürse bu Kur'an onu diyor. Eninde sonunda ne yapar? Hidayete Götürür. Bunu neye binaen söylüyor? Allah-u Teala buyurmuyor mu? İnne hazel Kur'ane bu Kur'an muhakkak ki bu Kur'an yehdi lilleti hiye akvam. Bu Kur'an muhakkak, şüphesiz bu Kur'an en doğru olana ne haber? İletir. Götürür. İletir. Hidayet eder. Yol gösterir. Ama bakıyorsun ki Kur'an'ı hakkıyla okumadıkları için bu insanlar adam kalkıp kilometrelerce uzağa giderek şeyhinden tövbe talebinde bulunmaya gidiyor. Halbuki Allah-u Teala diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا Bak ayette açık. Onlar bir günah, büyük günah işledikleri zaman ya küçük günah işledikleri zaman hemen Allah'ı anarlar, dururlar. Ne yapıyoruz derler kendilerine çeki düzen verirler. Allah'tan aftalat ederler ve Allah hemen peşinden diyor ki وَمَنْ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka kim affedebilir?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 Bu ayetleri okuyarak ne yapacağız arkadaşlar? Salih amellerde yarışacağız. Koşacağız. Mücadele edeceğiz. Yani sabah namazında kalkıp camiye gideceğiz demiyoruz bu ayetlerden sonra. Değil mi? Ne diyoruz? Sabah namazından önce kalkıp gece namazı kılacağız. Ezan okunurken yahut okumadan önce camiye gidip sanki sabah namazlarında kalabalık olmuyor. Yani. Son vakitte de gitsen ön saf tereyağı bulabilirsin değil mi? Ön safa gidip ne yapacağız? Saf tutacağız.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 Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından, peygamberimizden rivayet olunuyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Allah Rasulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Badiru bil a'mal ke kıta'in el a'mal fit, fitenen ke leylil bil a'mal ameller konusunda aceleci olun. Hızlı davranın, hızlı olun. Badiru bil a'mal. Salih amellerde Hızlı olun. Yavaş olmayın, gevşek olmayın. Diyor ki elese fitnenen keqta'il leylil gecenin karanlık parçası gibi karanlık neler var? Fitneler var. Kap karanlık. Öyle fitneler ki içine girdiğin zaman sağını solundan, solunu sağından, önünü arkandan ayıramayacağın Kap karanlık olan fitneler. Diyor onlar gelmeden önce salih amellerde ne yapın?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 Ne surat köprüsü, ne mizanı ne şefaati. Yani gördüm ben, bu belaya bu musibete bulacağım birkaç insan. Yani kendim gördüm. Aktarılanlar ayrı bir şey. Ybi odi nehu bi aradim mene dünya ki bu adamlar ne yapacaklar? Niye böyle hıpızlı bir şekilde birden nötkenken kâfir, birden kâfirken. Gece din müminken sabah kafir olacaklar ya sabah müminken gece kafir olacaklar ya bi'u dinehu bi'aradim mined dünyaya. Dünyalık bir şey karşılığında dinini ne yapacak bu adamlar? Satacaklar. Hemen ikinci disimimize geçelim. Evet. An Ebi Serva An Ebi Sirva Ukbet ibnil Haris radıyallahu anh kal. bin ibnil Haris diyor ki sallaytu vera an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Bil Medine-i al -Asra. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında Medine'de ikindi namazını ne yaptım diyor. Kıldım. Cemaatteydim diyor. Fesellem. Aleyhisselatü Vesselam selam verdi. Thumme kâme musri'an. Selam verir vermez. Yerinden hemen kalkarak koşarak insanların diyor boynlarını, omuzlarını ayırarak. Fetekatta rikâben nâsi. İnsanların omuzlarını ayırarak, hızlı bir şekilde üzerlerinden atlayarak ila hucur-i Hanımlarından birisinin evine, odasına ne yaptı? Hemen koşarak gitti. Yani Aleyhisselatü vesselam bazen ne yapardı? Fazından sonra, yani tesbihatını fazla sonra yapardı. Sünnet bu. Cemaati döner, ya oturduğu yerden yapardı ya da böyle önemli işler olduğu zaman hemen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 Ama mutabahata gelince, peygamberin sünnetine uygunluk şartına gelince, <gülüyor> bizler <gülüyor> ilim ehlinin şu sözlerini okuduk. Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman ne yapmamış? Cemaatle birlikte bu şekilde arkadan Bilal ya da umu Ektum girerek koro şeklinde farzdan şey sonra, farzdan sonra kılınan sünnetten sonra topluca tespihat yapılmamış. O zaman insanların bu yaptığı amel ne olmuyor arkadaşlar?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 Sahabesinin yolunda giden alimler. Böyle bir şey şerh etmişler mi? Anlatmışlar mı? Aktarmışlar mı? Böyle sorular sorulduğu andan itibaren ne olur arkadaşlar? Kalpazanlar diyoruz biz bunlara. Kalpazanlar piyasadan kalkar. Büyüklerine kaçarlar. O kürsüye çıkıp, minbere çıkıp insanlara iki tane kitap satacağım, kaset satacağım diye yırtılan, böyle cübbeleriyle, sarıklarıyla insanlara gözüküp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 Karşıda ne yok? Uyanık, hassas, salih amel kurtları yok. Karşıdaki deney, hazine değerinde söylemiş olduğumuz iki kural var ya onları bilmeyen insanlar. Demiyor kimseye ya hoca senin bu söylediğin şey aslı, esası nerede? Kim demiş bunu? Veya bunu nereden çıkardın? Böyle bir şey ilk defa senden duyuyoruz. Ne demek yani bu? Diye bir et başlasa, dediğimiz gibi o şarlatanlar da ne olur? Deliklerine kaçarlar, müşteri bulamazlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanların omuzlarını yararak arkaya doğru ilerliyor. Hanımlarından birisinin evine giriyor. Niye? Orada bir emanet var. Kendisine bırakılmış, dağıtılması istenen bir emanet. Peygamber vekil bırakılmış. Dermiş ki sen bunu al dağıt. Namazda bu aklına gelmiş Aleyhisselatü Vesselam. Ve namaz biter bitmez demiyor. Yani. Oturayım şu tespihatımı bitireyim. O salih ameli işlemek için, o hayra işlemek için. Hemen ne yapıyor? Koşarak eve gidiyor. Fefezihan nâzum min suratihi. <gülüyor> Tabi insanlar bunu gören sahabeler, namaz kılan sahabeler korkuyorlar. Peygamberin bu hızlı davranmasından, atik davranmasından, koşarak gitmesinden korkuyorlar. fakara aleyhim Aleyhisselatü Vesselam onların yanına tekrar geri döndüğünde Feraa ennum kad Bir de bakıyor ki ashabı şaşkınlık içinde, hayret içinde, kendi kendilerine böyle soruyorlar, neden peygamber bu kadar hızlı gitti geldi? Bir şaşkınlık var. Galiba diyor ki Allahü Vesselam insanların bu merakını gidermek için zeker tuşey en mintibrim endene diyor evde olan bir altın yahut gümüş parçası vardı. Onu hatırladım. Fakiri tu en yahbisiyini beni alıkoymasından korktum diyor. Unutmaktan unutup ben de böyle sür sü sürüklenmesinden korktum. Amel tu bir kısmetiyle getirerek onun ne olması emrettiğim insanlara dağıtılmasını verilmesini emrettim diyor Aleyhisselam. Bakın salih amele olan ne var bir hırs, bir azim. Ya işte başlarız kardeşim. Öğrendik tamam hak buymuş ama. Yani acelesi yok biraz şey yapalım yani bu şekilde devam edelim değil. Tali amellerde şu ayet aklınıza gelsin. Muallifinde zikretiyor. Sari o illa makkiretemirabbikum ve cennetin arzu hakik anlisi mawateallah. Yarışın, koşuşun. 3 hadiste Cabir radıyallahu anh diyor ki. "Qâl qâl râjûl lillâbi sallallahu alaihi wasallam yâma ahd". O savaşında bir adam peygamberimize gelerek diyor ki. "Arâyte in qutiltu ana".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 Cennet mi? Cehennem mi? Kâle fil Aleyhisselatü Vesselam diyor ki senin yerin cennet. Yani ona neyle müjdeliyor? Cennetle müjdeliyor. Cennet. Fe elgâ Peygamber Aleyhisselatü duyunca bu müjdeyi elinde olan, deminden hurma muhabbeti yaptık. Nerede o hurmacılar? Elindeki hurmaları yere atıyor bu sahabe falca etmeratun kun fi yede sonra gatal amel savaşa dalıyor değil mi ya şunları yiyeyim arkada çocuk çocuğa bırakayım yerler. Evet. yere bırakıp savaşa dalıyor ve hatta kutil öldürülerek o gün şehit düşürülerek ne yapıyor savaşıyor bu sahabe hakkında bir şehittir diyebilir miyiz evet. diyebiliriz niye çünkü peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapmış onun Şehit olacağını cennete Öldürülüp cennete gideceğini müjdelemiş Ama onun dışında ehl-i sünnet vel cemaatin Prensiplerinden inanış prensiplerinden bir tanesi de nedir Allah'ın ve Rasulünün, Bu cennetliktir ya şehittir diye Müjdelemediği bir insana ne yapmayız biz Fulan Falanca şehittir demeyiz Ancak inşallah şehit Olmuştur inşallah şehittir Ama bunun dışında Şehit fulan Şehit falanca gibi ifadeleri Ehl-i yapmaz. Kullanmaz. Dördüncü hadis. Ebu, i̇nne bu hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Kale, Câ'a raculun ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhisselam bir adam geldi. Kale ya Resulallah. Dedi ki ya Allah'ın Resulü. Eyyus sadakati a'zamu ecran. Eyyus sadakati a'zamu ecran. Tabi sahabeler gelip sürekli sorular soruyorlar. Sorulan sorular amel etmek için, cevabıyla amel etmek için sorulan sorular. Bugün kişi gibi değil yani. Meraktan. Acaba bu ne diyor? Bu nasıl? Demek de bunun, bunun, bunun için değil. Sahabeler sorduğu zaman hemen bak sahabe soru soruyor. Diyor ki ben bugün öldürülsem neredeyim? Diyor ki hemen hurmaları atıyor. Ha öyle mi? Tamam. Maşallah. Arkasından öyle gitmiyor. Elinde hurmaları atarak Hemen koşuyor. Adam soruyor. Sakal farz mı hocam? Evet farz. Ee, i̇şte paçaları kısaltmak haram mı hocam? Evet haram. Ha, güzel hocam iyi. <gülüyor> i̇şte aramızdaki fark bu arkadaşlar sahabelerle. Sizden kimse canınızı vermenizi istemiyor şu anda burada, Değil mi? Soruyor. Sakalını uzat. Yani bize ait, bize has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 Sağlıklıyken verdiğin sadaka. Niye? Çünkü sağlıklıyken hayallerin çok. Değil mi? Projelerin çok. Habire para bekletmek istiyorsun. Ev alacaksın, arabayı yenileyeceksin. Değil mi? O azalmayacak o yani. 300 milyar varsa 299 olmayacak o değil mi? Bizim çok tanıdığımız insanlar var. Örnek veriyorum yani. Adam 1 trilyonluk adamken cömertken sağda solda insanlara yemek verirken 3 trilyonluk adam olunca insanlara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 Ama hasta ölüm döşeğine girmiş. Adam doktorlar demiş bizim tanıdık bir adam. Trivener. Demiş sen yani yaşayamazsın. iki ay ya da üç aydan fazla. Yani senin ömrün yok Allah'ın izniyle. Karaciğer da akciğer. Bitmiş demişler yani sana. lan yalvarıyormuş. Değilmiş, ya alın size yani. Çek şeyini. Koçanını. İstediğiniz kararla olduğunu ama beni kurtarın. Biraz daha yaşatın. Şimdi bu adam hayatındayken. Değil mi yani. Trivener olmasına rağmen. Yani. Yani.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 وَتَأْمَلُ الْغِنَة> وَتَأْمُلُ الْغِنَة> Ve zenginlik planları yaparken diyor. Hayali kurarken verdiğin sadaka. henüz Zengin olmadan verdiğin sadaka. Çünkü zengin olma yolunda vermiyorsun. Biriktiriyorsun. Ve la tumhil diyor. Sakın ya ne yapma diyor Aleyhisselatü Vesselam. Gediktirme diyor. Sadaka konusunda ne yapma? Gevşek olma yani. Ver. Hatta izâ belâgatil hulqum. Şahit diyor. Hulqum.